...kavgayı sevmek gerek. Anladım herkesin harcı değil... ...yalanın karşısında olmak. Hayınlığın, kahbeliğin... ...harcı değil savaşmak ite çakala karşı. Umudun namusunu savunmak... ...onurunu insan olmak. Kurşun yarasına dayanılır halbuki... ...kalleşliğe dayanılmaz. Arkadan vurmalara, hayınlıklara... Dayanılmaz bir onurlu şafağa bakarken sırt dönmeler. Kavgayı sevmek gerek, bir gülü sever gibi Biz sevmezsek kavgayı nasıl doğar aydınlıklar yüreğimize Nasıl temizlenir bu kirpas bedenimiz, nasıl ulaşılır sabaha